Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz efendim. Ben Doğan Cüceloğlu ve sevgili dostum Polat Doğru. Biz İnsan İnsan'a programını sizin yaşamınıza bir farkındalık, zenginlik getirmek için yapıyoruz. Ve bugün kesinlikle bir zenginlik kaynağı olan bir konumuz var, Hıfzı Topuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Değerli izleyenler, hakikaten... Hıfzı Topuz'la bugün bu programı yapıyor olmak beni 3-4 gündür heyecanlandırıyor. Ve bugün Polatçığım seninle buluşmuştu, Aha. konuşuyoruz. Sen de aynı heyecanı aynı yaşıyorsun. Ama ne mutlu bana. Çok şımartıyorsunuz beni. Estağfurullah ya hocam. Daha programa başlar başlamaz bunları duymak çok sevindirici, çok mutlu ettiniz. Evet. Estağfurullah hocam. Ee, ve şunu farkındayım. Şimdi ben Hıfzı Bey 75 yaşındayım. Yaşlarınızı ee, <gülüyor> Çok hoşuma gittim. Evet <gülüyor> bileceğim siz. Ee, ve e, 75, 75 yaşında bu kadar 21 kitap, 20 kitap sadece rengiden yazmış olmak bana böyle müthiş bir güç veriyor, böyle bir üretici enerji coşku falan veriyor. Siz daha fazlasını yapacaksınız. İnanıyorum. Şimdi kafanızda şimdiden 20 yazı projesi var. <gülüyor> daha onun yanında daha ne projeler? Bu zenginlik kimsede olmaz kolay iş değil. Fakat sizin hakikaten şimdi karşımda gördüğüm zaman şöyle bir bakış içerisindeyim. Sadece bugünkü neslin zenginleşmesi için değil daha gelecek nesillerin Türkiye'nin öyküsünü dinlemesi bakımından. Ama bu öykü Türkiye'nin öyküsü değil aslında evrensel insan öyküsü olması bakımından... Bu kitapların, romanların çok etkisi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ve sadece bu nesil için değil, gelecek nesiller için de teşekkür ediyorum. Aman estağfurullah, ben sıradan bir yazarım. Gazetecilikten geldim, böyle bir şeyler yapmaya kalktım. Ama ben kendimi hiç kimseden üstün görmüyorum. Benim düzeyimde olan, benim gibi yüzlerce insan var Türkiye'de. Çok teşekkürler burada olduğunuzdan dolayı. Ben o özel heyecan içerisinde böyle bir sohbet başlatmak istiyorum. Çok teşekkürler. Ya Her şeyden önce bugün burada olmanız bizim açımızdan müthiş. Ben çok büyük keyif alıyorum. Bir diğer taraftan da e, sizinle ilgili bu programa yönelik hazırlık yaparken ben hakikaten çok az bildiğimi fark ettim. Ama... Yok yok hocam hakikaten ben öyle bir duygu içerisindeyim. Şu anda da okurken en çok da yani bu ardından yıllar geçti bunu okurken Öner Bey ile sohbetimizi evet. okurken şu çok ilgimi çekti. İnsan ilişkileriyle ilgili müthiş bir heyecan var bu kitabın içerisinde. Yani ben her satırında öyle ya da böyle birileriyle insanlarla kurulmuş ilişkilerden duyulan bir heyecan durumu var. Bunu nasıl canlı tuttunuz ben çok merak ediyorum. Yani her anında bir yeni insanla tanışma, bir yeni hayat, bir yeni dünya, onu keşfetme... Müthiş bir yolculuk var. Ve gıptayla baktım gerçekten. Yani diyorum, ya eğer... Palat Bey siz öylesiniz herhalde. Yani. <gülüyor> Doğan Bey de öyle. Yani ben insanları seviyorum. Hı -hı. İnsanlarla konuşmak, anlaşmak ist istiyorum her zaman. Evet. İnsanlara ters düşmek istemiyorum. Hı -hı. Onlara, Onlarla konuşurken onları anlamaya çalışıyorum. kimseyi üstten bakmıyorum. Aha. Eğer düşüncelerimiz aynı değilse dinliyorum, tartışmıyorum. Onları düzeltmeye kalkmıyorum. Aha. Onlara gayet saygılıyım. Kendi düşüncelerimi onlara kabul ettirmek istemiyorum asla. Anlıyorum. Yani onların belki bazı insanların belki bir, bir parmak üstündeyim ama onlardan uzaklaşmıyorum. Gençlerden de uzaklaşmıyorum. Hı -hı. Gençlerle bağımı sürdürmeye çalışıyorum. Sık sık okullara gidiyorum, konuşmalar evet. yapıyorum, karşımda gençler var. Dün bir lisedeydim, bana öyle soruları sorduklar ki gençler moralim yükseldi. Aynen. Oh dedim böyle düşünüyorlar, çok şükür. <gülüyor> evet. ya bunlardan ben Esin dayanam oluyor. Evet, anlıyorum. Yani her kitap bazılarken onlardan gelecek tepkileri Hı -hı. düşünüyorum. Onların anlamayacağı bir dil kullanmıyorum. Evet. Onların anlamayacağı sözcükleri kullanmıyorum. Bu iletişimi sürdürmek insanı gayet canlı Hı -hı. tutuyor galiba. Evet. Yani bir defa toplumdan kopmamak, sosyal olmamak, evet. toplumun içinde olmak, onların sorunlarını anlatmak ve gerektiği zaman onlara bir şeyler Hı -hı. gösterebilmek. Bazı... Örnekler verebilmek. Hı hı. Geçmişten bazı örnekler evet. alıp bakın bunlar şu sonuçları verdi onları bir daha hı hı. yapmayalım demek gibi şeyler düşünüyorum. Anladım. Yani aynı seviyede kalıp bir parça ileri belki giderek onlara yol göstermeye çalışıyorum. Evet. Ve Peki. roman da tahmin ediyorum bunun en iyi yollarından bir tanesi. Hüseyin Bey anneannem beni mutlaka Galatasaray'da okutmak istiyordu. Durumu var. Ve evet yatılı okul ücretini de 3 aylık yetim maaşından ödemeyi üstlendi. Orada gerçekten bir bilinç var. Bir fedakarlık var. Evet. Bir azim var. Bir sebat var. Nereden geliyordu bu? Bakın doğal mi? Şimdi anneannem benim benim ilk romanım var. İlk romanım Meyyal'e. Meyyal, e. Meyyal ha. Hanım'ın kızı. Hı -hı. Anneannem benim. Evet. Yani o sarayda yetişmiş onun annesi. Ondan sonra bunlar hepsi aynı havada. Batıya dönük. Hı -hı. Yani hiçbir zamanlar şeriatçı olmamışlar. Evet. Yani annem de öyleydi, babam da öyleydi. Ya bunlar batı hayranı olarak büyümüşler. Hı hı. Ama Türkiye'nin de kopmamışlar. Türkiye'nin gerçeklerinden kopmamışlar. Namazda krallardı, bayramlarda gerektiği zaman namazda krallardı, inanırlardı. Yani. Ama benim inancıma karışmazlardı. Yani ben hı hı. bir tolerans havası içinde. Annemin beni Galatasaray'a vermek istemesi, onun kocası da Galatasaray'da okumuş. Ailede bütün hı hı. erkek de Galatasaray'daydı. Hasan Esat abilerim tipçi Galatasaray'a juvendi kızlar da Galatasaraylıydı erkekler Galatasaraylıydı. Evet. Anne Fransız roman okurdu. Anneanne Fransız roman okurdu. Evet. Yani o yaşlarda keserdi tefrikaları eski deyimle saklar tekrar tekrar okurdu. Evet. Fransız edebiyatı hayranıydı. Evet. O için beni bu yola sürüklemek istedi. Evet. Ve ben ondan çok şey öğrendim. Yani beni çok etkiledi. O olmasaydı belki böyle olmayacaktım. Yani benim yazar olmamı o istedi her zaman. Ve iyi ki de istemiş, iyi ki de ondan esinlenmişim. Yani. Çok Müthiş. iyi bir rastlantı oldu yani. Evet, kesinlikle orada bir beslenme var. Yani zihinsel olarak e, besleyen bir tavır içerisinde olmanız ve e, dikkat ettiğiniz şeyler de görebiliyorum. Çok önemli hakikaten. E, bir de benim dikkatimi çeken, e, polatçım sen istediğin zaman araya gel. Estağfurullah hocam, ne güzel konuşuyorsunuz. E, <gülüyor> Paris'e gittiğiniz zaman daha önce babanızın bulunduğu yerleri falan gidip görmek istiyorsunuz. ve Bu arada bir de Ses Müzesi'ne giriyorsunuz. Ben okudum böyle. Ulan yanlış mı okuyorum dedim. <gülüyor> ses Müzesi hem olduğunu bilmiyordum hem de hiçbir zaman hayalimden geçmedi böyle bir müze olabileceği. Sonra düşündüm. Ay ne kadar enteresan. Valla Paris'e gittiğim bütün müzeleri görmek istedim. Evet. Hı -hı. Ses Müzesi dediler. Onu da merak ettim. Kaktım gidip ses müzesinde plaklar vardı. Evet. plaklar dinletiyorlardı. Ha bir de baktım Atatürk'ün sesini dinledim orada. Müthiş heyecanlandım ya Paris'te. 1952 yılında Atatürk'ün sesini dinlemek heyecan verici bir şey. Onun gibi bütün Fransız liderlerinin yaşayan, yakın geçmişte ölmüş insanların sesini dinledim. O beni heyecanlandırdı o zaman. Yani ondan bahsetmemin nedeni bu. Ve çok iyi yani... Hala var mı o müze bilmiyorum <gülüyor> Sonra şunu da söyleyeyim Paris'e ben yerleştim Müneşko'ya girdikten sonra evet, evet. Benim oturduğum binada O ses müzesi kuran adam Oturmuştu ha. Ya Bir de baktım ki Tanıştın. onun adı var Aa, ya, Bu benim geziğim ses müzesinin sahibi Bir de şunu söyleyeyim Paris'e oturduğum Binada katta Benden hemen çok hemen Bodler oturmuştu Kapıda oh. Bodler'in tabelası var O da <gülüyor> bak, çok bak. mutlu <gülüyor> evet. Müthiş ya. Evet, yani şimdi siz konuşun biz böyle. Tamam, hoşçakalın hoşçakalın hoşçakalın Tabii öyle bir çevrenin içerisinde bir zaman geçirmişsiniz, öyle bir hayat akmış gitmiş ki. Siz yani, bu konuşmadan önce dediniz ki ben çok şanslıydım, evet belki çok şanslıydınız ama hakkını da vermişsiniz. Yani saydığınız isimler Türk entelektüel dünyasının edebiyat dünyasının sanat dünyasının çok özel isimleri sadece orada da kalmıyor dünya çapında da evet. müthiş Bakın, isimleri arada, şansınız o şeyden kaynaklanıyor gazeteci olarak yetişmekten hmm. yani her şeyi <gülüyor> gazeteci Aa, bu bir haber diyorsunuz bunu kaydetmek lazım evet. Bunu bu, o adamla konuşmak lazım diyor <gülüyor> O evet. röportaj hesabından evet. gazetecilikten Hı -hı. göre. Aman müthiş bir fırsat diyorsunuz. Evet. Benim Anladım. yaklaşımım belki de böyle oldu. Evet. Şimdi düşünüyorum. Bunu hiç düşünmemiştim ama ya, ama Böyle oldu herhalde. Müthiş. Ben bakın ben... şeyi anlatayım. Evet. 1972'de Atina'da gittik bir birkaç kişi heyet olarak. E, o zaman Büyükelçiye Ruşen Eşref. Ruşen Eşref, Hı -hı. Eşref bir resepsiyon Ve düzenlemiş bizim için. Beni de tanıtıyorlar. Ruşen Eşref beni birine tanıttı. Yaşlı böyle bir adam. Kim? General Tricopis. Aaa <gülüyor> siz General Tricopis. Ben bunda bir haber gördüm, röportaj. Ben sizden konuşmak isterim dedi. Tabii oğlum dedi. Yarın geldi, der için gidip <gülüyor> hayatımın en heyecanlı röportajını yaptım. Neler anlattı? Evet. Neler anlattı? Dedim ki siz dedim nasıl kaybettiniz bu savaşı anlatır <gülüyor> mısınız generalim dedim. Oğlum dedi bizim Anadolu'da işimiz neydi dedi. Biz İngilizler sürükledi oraya. Aaa ah, öyle bir şey. Ondan sonra savaşın ayrıntılarına girdik falan. Ve nasıl esir edildiğini anlattı. Atatürk'ün yanına götürmüşler. İnönü'ye beraber. Gittim diyor masada bir adam oturuyor. Anladım başkomandan diyor. Ben aç, susuz yemek yememişim, yorgun, uyku uyumamışım girdim. Beni gördü. General üzülme. Napolyon'da bir savaş kaybetti. Dedi. Rahatladım diyor. Yani beni esir eden general bana üzülme. Napolyon'da genel var Savaş kaybetti diyor. Ondan sonra ozur demiş bak bir muhasebesine yapalım bunu muhakemesine yapalım diyor. Bir pafta getirin demiş getirmişler. Bak siz şuradan geldiniz biz buradaydık sıkıştırdınız bizi kaçabilirdiniz demiş. Bakın şurası ah düşünmedim onu demiştir. <gülüyor> <gülüyor> Burada kendi evindesin sıkılma demiş. Karına telefon et istersen demiş. Te telefon değil telgraf. Büyükadadaymış eşi. Ona haber göndermişler. Ondan sonra müthiş bir Türk dostu olmuş. Hatiraya evet. döndükten sonra... ...Türklüğünden dostluk cemiyeti başkanı olmuş adam. Değil mi? Böyle bir şey bunlar heyecanlı şeyler ama... ...gazeteci merakından geliyor. Haklısınız. Yani. Haklı hakikaten hakkını vermişsiniz. Ve orada bir empati... ...onun gözüyle görebilmek... Hı -hı. ...insan olmaya saygı... ...bir değer... ...hakikaten bir dostluk derneği oluşturdu. Hı. Ve bayri bir gelecek yarattı. Onun farkında olmak... Hakikaten öyle. Bazı ben, ben de düşünüyorum acaba gazetecilik okuluna başlasam da iki gözümüzü gazeteci gözüyle görebilecek doktora yapmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> gazeteci gözüyle görebilme falan durumu. Evet. Ya o çok müthiş. Bir de şeyi çok büyük keyifle anlatıyorsunuz. Afrika anılarınızı, orada bulunduğunuz deneyimi çok büyük keyifle anlatıyorsunuz ve ben okurken şeyi gördüm. İnsan ilişkileriyle ilgili o sıcaklığınız gene orada var. Yani. Neydi sizi bu kadar çeken ya? Yani o günün Afrikasında hakikaten neydi bu? Bir kere Bakın, çok yabancı bir şeydi. Şunu söyleyeyim ben Afrikalılara merakım vardı çocukluğumdan beri. Aha. Bir de zinci dadılar vardı. Ben onların kuyunun büyüdüm. Onlarla yatar kalkardım. Harem vardı. Aha. Onlarla çocukken arkadaş gibi konuşurdum. Evet. Gayet sıcak geldi bana. Yani. Ben onları hiç aşağı aşağılamadım. Yok. Onları anladım. Onların Hı -hı. maceralarını dinledim. Bir hayrettin efendi vardı bir harem Bana nasıl? esir dedi nasıl adım edildiğini anlattı falan. Bunlar, Ay can, ee. yani bunlar son insanlardı. Bir daha artık kalmadı o insanları. Evet. Hareması yok yani. Benim çocukluğumda vardı haremalar. Ben onlardan onları dinledim. Sonra gazeteci diye başladıktan sonra ben Afrika'ya gideyim, röportajlar yapayım dedim. Evet. Aman orada tehlikeli yer yollamayız dediler. UNESCO'ya geldim. Benim ya yalnız Afrika değildi. Bütün dünya evet, bir evet. projeden sorumluydum. Hı hı. Ama Afrika'da bir proje olduğu zaman kendim gitmeyi tercih ettim. Ve Kara Afrika'ya 25 kere gittim. Yo, Kara Afrika'da hiç kendimi yabancı hissetmedim. O insanlara benim Türk gibi baktım. Kardeş gibi baktım. Yani insan he, gibi baktım. He. Çok yakın dostlarım oldu. Senelerce mektuplaştık bana. İstanbul'a geldiler. Paris'e geldiler. Ya yani onlarla ilgili koparmadım. Ve onların içinde, öğrencilerim içinde yüksek görevlere he, gelenler he, oldu. Ondan sonra ben orada bazı devlet başkanlarını falan tanıdım. Onlarla Tanıdıklarım Atatürk kahramanı. Evet. Nazım'ı biliyorlardı. Ben bunlarla konuşmaktan her zaman zevk aldım. Yani. Evet. O sıcak abi yansıtmaya karar verdim. İşte Kara Çığlık evet. o lumumanın evet. gördüğü işkenceler, çektiği acılar, Sömürgeciliğe karşı savaşı. Bir de yani şunu söyleyeyim Kara Çığlık romanı benim oradaki Kongo'da geçirdiğim bir sene maceraları hepsi gerçek olaylar. Romanın kahramanı Türk onun hikayeleri hariç öbürleri oradaki Afrika'dan hikayeler. Hepsi canlı hikayeler. Ben orada gazetecilik seminerleri düzenledim. E, radyo kursları düzenledim falan. Bana bunların iki hafta evvel bir telefon geldi Kongo'dan. İki hafta evvel. İki hafta evet. evvel. Evet. Kongo'dan hiç Ankara'ya gelen büyük elçiymiş. Ha. Dedi ki şimdi Fransa ki bu kitap. Hı hı. Türk, o Kongo diye çıktı. Sizin evet. kitabınızı okuduk dedi. Yani sizin adresinizi bulduk şeyden. Harmatan yayın bulduk. Sizi davet etmek istiyoruz. Gazete, Afrika'da gazeteciliğin 50. yılı diye bir kongreye topluyoruz. Bah. Ekim'de gelir misiniz? Ya müthiş bir şey yani. Evet. Bir şey ekiyorsun 50 sene sonra evet. meyvesini gör. Evet. E ben gideceğim sana burada Tanıdık, tanıdığım insan kaldığını sanmıyorum artık. Yani bir kısmı öldü. Biliyorum öldüklerini bazıları kurşuna dizildi falan. Ama o havayı biliyorum. Yani. Müthiş. Müthiş bir hediye yani ya, değil mi? Kesinlikle. Yani bu kitabın en büyük telif ücreti evet. Kongo'dan gelen davet yani. Vay. Kesinlikle. Doğru. Haklısınız. Ben işte ardından yıllar geçti Ömer Cireboğlu'yla söyleşinizden oluşan kitapta ilk gittiğimizde bu masayı size vermek istemiyor. oturmuş. Bakan diyor ki sizin masanız bu gidiyorsunuz birisi oturuyor ve size vermek istemiyor. Evet. Önce tuhaf oluyorsunuz falan. Zaman içerisinde onun bir öyküsü oluyor yani. Ya. Ee, Bakın kitabı elinize aldınız. Şöyleyim ben bu kitabı Öner Ciremoğlu'nun e, teşvikiyle yazdım. O beni böyle bir şey yazmaya, beraber çalışmaya sürükledi. Ben de çok mutluyum. Öner istemeseydim bu kitap ortaya çıkmazdı. Evet. Onu söyledikten sonra geleyim Kongo'daki hikayeye. Evet anlattığınız gibi o diye beni bakan götürdü. Sonra orada, burası yerinizdi. Ben de oturdum çalışmaya başladım. Birkaç gün sonra biri geldi. Bir de baktım ki benim masamın üzerindeki dosyaları dışarıya başka bir yere o masanın üzerine koymuş. Burası benim yerim dedi. Ben de kalktım bakana gittim. O da aldı beni, kendi odasına götürdü. Yani bakan olmadan evvel o Ajans Genel Müdürü'ymiş. Ajans'taki büromu size veriyorum dedi. Gittim. Bak, çok tatlı hikayeler anlatayım. Girdik orada biri oturuyor. <gülüyor> Kalk buradan Nasıl burada oturuyorsun hala di. <gülüyor> Mel bunun aleyni bir yazı yazmış. Onu kovdu. Bir daha o adam gelmedi. Ya yani ben orada bir sene çalıştım. Bir daha o adam görmedim. <gülüyor> o bakan o orada çalışırken ben Lumumba'ya dair şarkılar plaklar vardı. Bu toplatmış. Aha. O zaman. Hmm. Ben onların birini yanıma aldım. Aradan bir, bir iki sene geçti. Bakan düştü. Aha. Sonra Paris'e turist olarak geldi. Bana eve geldi. Ya dedi karısıyla beraber. Aha. Bir müzik koy da dans edelim dedi. Afrika müziği yok mu dedi. Ben de onu koydum. Nereden buldum bunu dedi. <gülüyor> Senin sayın dedim. Otadan aldım dedim. İyi kalmışsın dedi. İyi almışsın dedi. Evet olmuş. O bu hikayesi de çok. Öğrencim oldu sonra o adam. Basarınızı meşgul eden evet, arkadaş. Yani. benim öğrencim oldu. Onun da acıklı bir hikayesi var. Diplomat öğrenimi oluyor. Yani 40 öğrenci vardı. Yasetici vardı. O gelmedi. Düplam veriyordu. Sonra ertesi günü top üstü dedi benim. Affedeyim ben gelemedim dedi. Benim elbiseyim bir tane dedi. Temizleyiciye verdim bir güne verdi. Adam kapatmıştı dağlamadı. Gömlekten de gelemezsin mi? Yani sen bunları yaşıyor benim. Çok tatlıydı. Bir ben evet. seviyorum Şimdi gazetecinin 50. yıl derken o ilk yıllarda hakikaten sizin emeğiniz e, bayağı bir gazetecilik kursu, eğitim, evet, evet. öğretmenlik karşınız. Evet. O bakımdan çok... Doğru bir davet. Çok mutlu oldum. Evet, Bunu da söyleyebiniz, evet. bir mutlu etti. Teşekkür ederim. Evet, evet. Evet. Şeyden bahsediyorsunuz benim çok etkilendiğim yönlerinden biri. Bir dünya dosttan bahsediyorsunuz bu kitabın içerisinde. Hı. Çok önemli anladığım kadarıyla sizin için nerede görüyorsunuz hayatın içerisinde bu dostluk ilişkilerini? Dostluk ilişkilerini ben ben yani dediğim gibi insanlara... Hiçbir ya, anı yok yani kitabın içinde bir dostunuzun olmadığı, evet. bir başkasının alanının geçmediği. Art düşüncelere yaklaşmıyorum insanlara Hı -hı. ve sıcak bakıyorum. Ondan sonra da aramızda bir dostluk bağı kuruluyor. Benim dostlarım ben 20'li yaşlardayken ben de 20 yaş büyük insanlardı. Hı -hı. Vala Nurettin, Nazım o yaşta falan. Sonra on yaş büyükler vardı. Melih Şevdet, Bedir Rahmi, Abidin hı hı. falan. Onlar benden on yaş büyüktü. Sonra benim yaşımdakiler vardı. Sonra benden on yaş küçük. Şimdi bakıyorum toplantılarda benim dostlarım benden yirmi, otuz, kırk yaş küçük. Otuz yaş rahat rahat küçük insanlar. E bunlar dost. Ben bunlara anlamaya çalışıyorum yani. Ters düşmemeye çalışıyorum onlara. Yani ben eğer düşüncelerimi ısrar edersen ben onlara sıcak basın Bakmazsam onlar da bana sıcak bakmazlar. Karşılıklı bir ilişki. Dostluk değil Doğan Mes, Benden iyi biliyorsunuz. Siz bunun ilmini yaptığınızı biliyorsunuz yani. Dostlukta karşılıklı bir ilişki. Bunu beslemek lazım. Evet. Her zaman titizlikle beslemek lazım. Evet. Değil mi? En ufak bir şeyde bozulabiliyor, sarsılabiliyor, evet. yok olabiliyor yani. O bir dans değil mi? Öyle bir şey. Her zaman ona uymak lazım. Bir adım ileri, bir adım geri evet. falan bunu sürdürmek lazım. Yani. Evet. Yani kaybolursa yazık oluyor. Ve yaşamın çok önemli bir parçası değil mi? Evet yani ben her şeyi paylaşmak isterim bizde. Yani bir bir şeye sevindiğim zaman bunu hemen anlatmak isterim. Yani telefona sarılıp sevdiğim bir kişiye duyurmak isterim. Bu paylaşmak. <gülüyor> Dostluk paylaşmaya dayanıyor yani. Onu anlamak, onun düşüncelerini paylaşmak, benim de düşüncelerimi duygularımı onların anlamasını istiyorum yani. Buna da dayanıyoruz galiba. Evet. yani şeyi görüyorum ben. Siz ilişki içinde olmaktan, insanla ilişki içinde olmaktan heyecan duyuyorsunuz. Öyle galiba. Sanıyorum bu evet bunun bir mesleki boyutu da var. Yani gazetecilik diğer insanlarla ilişki içerisinde olmayı gerektiriyor bu doğru ama hıfsı topuz insan olarak da bunun bunun ihtiyacını duyuyor diye düşünüyorum ben. Bakın Murat ot düşün söyleyeyim, Ben yalnız olduğum zaman hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmem. Yani ben yalnızlığı yalnız değilim. Farkındayım. Ya bir şeyler yaşatırım kafamda, Aha. bir şeyler kurarım ama o hazırlıktır daim. O yalnızlığımda bir takım şeyler hazırlarım. Hı hı. Değil mi? Ondan sonra da birileriyle beraber olduğum zaman onları bölüşürüm. Evet. Şu söylediğiniz son bir dakikalık konuşma kendi başına üç saatlik bir konuşmanın <gülüyor> kapısını açar. Hakikaten çok şey. önemli söylediğiniz. Dışarıdan yalnız gibi gözüküyorum ama yalnız değilim. Bir hazırlığın içerisindeyim konuşması gerçekten çok önemli. Ve tahmin ediyorum bir yazarın verimli bir yazar olabilmesi için o tür hazırlıklara da ihtiyacı var. Öyle diyorsunuz öyle değil diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu soracağım soruya girmeden önce biraz kendimle ilgili bilgi vereyim. Ben 11 çocuklu bir ailenin 11 numaralı çocuğu. En küçük. En küçüğüyüm. Ve e, ben büyürken... E, babamın hayata bakış tarzında değişikler falan filan oldu. Ama e, işte kader, kısmet, e, akademik hayata girdim, doktora yaptım, ve yabancı ülkede kaldım 25 yıl ve bir evlilik geçirdim. ...ayrıldım e, falan... ...ve... E, ...birçok şeylerin farkına varıp... ...geri dönüp baktığımda... ...şimdi e, bakıyorum... ...babamla baş başa... 10 dakika geçirdiğim bir zaman olmamış... ...benim babam... E, ...kendi neslinin... ...iyi babalarından birisiydi... ...her çocuğu için bir... ...hatıra defteri almış... ...benim 11 numaraydı... <gülüyor> ...üzerine bana Doğan derdi D U İ M Ş K G A -E. Doğan Doğan ee, ve işte ilk dört sayfasını doldurabilmiş 11'in ee, çocuk olunca artık pek zaman kalmıyor herhalde ee, falan ama şimdi dönüp baktığım zaman şöyle içimde bir hüzün hissediyorum yani babamla 10 dakika baş başa zaman geçirememiş olmanın verdiği bir hüzün var suçlamıyorum çünkü e, o da tahmin ediyorum... ...kendi babasından görmedi. Beş yaşındayken babası ölmüş falan. Sanki... ...bu benim babama da özgü değildi... ...diye düşünüyorum. Yani bizim toplumda... ...ve... ...işte o savaşlar... ...toplumsal değişim... ...gelgitler, göçler... ...erkeğin üzerine aldığı... ...sorumluluklar falan... ...hepsi bir araya gelince... E, ...bu baba olma kavramıyla ilgili... ...çocuğuyla böyle göz göze temas kurup konuşmak, sohbet etmek pek bir yerleşmedi gibime geliyor. Burada okurken e, sizin de böyle babanızla bir sohbet imkanı bulamadığınız hissine kavuştum. Aynen doğum. yani Ben sizi dinlerken yani kendi düşüncelerimi duymuş gibi oluyorum. Ben babamın altıncı çocuğuyum. E, babam benden hiçbir ilişkisi oldu. On dakika ben de konuşmadım babam. Babam böyle gelir. Hiç yüz vermezdik hatiyen. Yani. Ve öğreneceğim, onun anlatacağı çok şey vardı. Hepsini kaçırdım. Yani Milli mücadele ne yaptı? Ben onları babamdan dinlemedim. Çevresinden dinledim. Annenden dinledim. Bunları babamdan dinlemek isterdim. Paris'te ne yaptı? Fontainebleau'da ne yaptı? Babasıyla ilişkisi neydi? Hiç olduğunu, babasıyla ilişkisi olduğunu tahmin etmiyorum. Hiç. Aynen dediğiniz gibi. Yani o Yabancıydı yani. Böyle çok belki keyifli olduğu zaman kucağını alır bir öperdi falan o kadar yani. Ama konuşmadım hiç babamla. Ben. Ölene kadar zaten ben e, babam öldüğü zaman çok gençtim. O da 55 yaşında öldü. Ben hiç, hiçbirimizde hapamadık etmedim. Eski kuşaklarda böyle bir şey vardı galiba. Evet. Neler kaçırdım düşünüyorum ama yanaşmadılar. Yani. Açılmadılar yani evet. değil mi? Evet. Ben Şevren küçüklere oğluma hiç böyle yapmadım. Böyle evet. yapmıyorum. Yani. Anlatmaya çalıştım. Akrabalarımı, yakındırmayıp anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir şeyler bırakmaya çalışıyorum. Evet. Onun böyle bir şey olmadı. Evet. Onun da öbür dayılarımın elişkilerimi, amcalarımın onların da olmadı. Yani. Evet, evet. Çok haklısınız. Evet. Ve bunu çok önemli görüyorum. Sevgili dostum Emre Kongar, önce erkeklerin değişmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle. Çok durur yani. Toplumsal değişim, kadınlar, kadınlar, kadınlar diyorlar ama... Erkeğin izin verdiği derecede kadın değişebiliyor diye. Böyle <gülüyor> içi yanık e, onun. E, hakikaten bu önemli bir konu. E, Polat da şimdi e, sosyoloji öğrencisi. E, master programında. Onun Hı. için Polat'la konuşuyoruz. Polat diyorum ileride bununla ilgili bir araştırma yap. <gülüyor> hakikaten toplumsal değişim için önemli bir konu olarak böyle görüyorum. Babalık o anlamda önemli bir konu ve... E, ben mesela gene sizin hayatınıza baktığım zaman şeyi görüyorum. Hem atak davranmışsınız birçok yerde yani sıcak kanlıymışsınız öyle çok yavaştan almamışsınız, girişmişsiniz, talepkar olmuşsunuz, sabırsız davranmışsınız ama çok da sebat etmişsiniz. Onu da görüyorum yani bir yola girdiğiniz zaman da ne zorluğundan yani. evet küsmemişsiniz ve... Sanıyorum bu bugün önerilmesi gereken özelliklerden biri diye düşünüyorum. Çünkü hiç bugün düşünmemiştim. Bugün çok, yok. bugün çok yok bu yani. yani hiç düşünmemiştim. E, evet herkes kılıç gibi böyle hemen gitmek istiyor hemen yapmak istiyor falan ama e, genç arkadaşlar mesela sebat etme konusunda biraz daha az istekliler. Mümkünse hemen bir sonuç alınsın istiyorlar. Evet. E, yani bu fikrime katıldığınızda da sevindim. Ne önerirsiniz peki? Çünkü bu programın gerçekten birçok genç izleyicisi var. Yani. Doğan Bey'i takip eden, bizi izleyen üniversite evet. öğrencisi birçok arkadaş var ve siz okullara gidiyorum dediniz. Oyna. Daha ya. dün bir okuldaydım. Her ne, hafta ne, iki ne okula öne, falan gidiyorum. Ne önerirsiniz kadar. mesela bu konuyla ilgili bu arkadaşlara? Sebat etmek konusunda evet. değil Ya yani Onun bir motivasyonunun olması yılmamak lazım. lazım. Küsmemek lazım galiba. Beklemek başka bir şekilde yeniden öne lazım Hı -hı. galiba. Yani biçim değiştirip daha iyi bir ortam oluşmasını beklemek lazım yani yani insan ideallerinden fikirlerinden vazgeçmemeli yani ödüm vermemeli ve doğru bildiği yolda ilerlemiş için ödüm vermeden devam etmeli bu çok önemli bir şey. Çok yani. önemli. Eğer küsseydim şimdiye kadar çok da ben başka yerlere gittiğim. Bir tane küsülecek yer var yani şimdi <gülüyor> Yani böyle terslendiğin çok oluyor insan. <gülüyor> Terslendiği çok oluyor insan değil mi? Ya bundan vazgeçmemek lazım. Alınmamak lazım. Alınan olmamak lazım. <gülüyor> yani. Bir de dikkatimi çekti ee, Hırsı Bey burada e, okurken dikkat ettim. Ee, arkadaşlıklarınız, ilişkileriniz var ama hiç yargılama yok. Yani onları e, ne ise e, o çerçeve içerisinde kabul edip... E, İlişkiyi sürdürme durumundasınız ee, ve o çok zor bir şey ee, bizim toplumda yetişmiş birisi için. Ee, bak benim istediğim gibi olmazsa sana küserim ha ee, tavrı çok yaygın ve ondan dolayı da gerçekten böyle içten bir saygı duyuyorum. Ee, bunu da başarabilmek sağlıklı bir toplum için, sağlıklı komşu ilişkiler için, sağlıklı dostluklar için çok önemli. Tamam mı? Bu söylediğiniz önemli. Bakın şimdi ben hiç düşünmemiştim. Siz e, bende bir şeyde rahat, hatırlamamı neden oldunuz. İlk kitabım e, şeyde çıkmıştı Remzi'den evvel. Parisi yıllar diye. Bu kitap hakkında e, bana şeyden, Tarat Alman'dan bir mektup gelmişti. Tarat Türk ki sen diyor öbürlerin düşüncelerini yazıyorsun. Kendini eleştirmiyorsun. kendin yoksun diyor burada. Diyor. Bakın demek ki aradan 30 yıl geçtikten sonra Aynı şeyi söylüyorsunuz ama o kadar değil. Ben giriyorum birçok şeylere. <gülüyor> ama eleştirmiyorum yani. Evet, evet. Dostlarımı eleştirmiyorum. Evet. Yani sadece gösteriyorum yani. Evet. Ondan vazgeçmedim yani. Onlara, onların düşüncelerini alıyorum. Görüşlerini alıyorum. Şöyle dediler, şöyle yaptılar diye anlatıyorum. Ya o kadar daha kalkmıyorum yani. Belki ben aldanırım diyorum. Belki onlar haklıdır diyorum. Evet. Bence bu bir olgunluk meselesi. Bu kendi ...insanın kendi iç özgürlüğünü... ...kazanma meselesi. Ee, kendini... Kompleksim yok yani bu oku. Ha, evet. Ee, bence son derece önemli. Şimdi... <gülüyor> um, ...hoşuma giden bir... ...gözlem yapmışsınız bu Öner Bey'le... ...konuşmanızda... ...diyorsunuz ki... ...Türkiye'de halkın yarısı şairdir. <gülüyor> e var öyle bir şey. <gülüyor> var öyle bir şey değil mi? Yani... Böyle imzalarda falan birileri geliyor ben benim de kitabım var diyor bir şeyi size de yapıyorlar bu. O güneş. Ha çok <gülüyor> seviyorum ama bakın ne kadar çok şair var. Öneres oluyor, her öner şair, şairleri tanıyorum, bakıyorum yeni bir kitap aldım, tanıyor musun tanımıyor Tanımıyorlar, evet. kendi cepten masrafla bastırıyorlar evet. kitapları, evet. kendi çevrelerine işte 50 kişi, yüz kişiye dağıtıyorlar. Ondan sonra bir kiti kazanmış oluyorlar. Yani. Ben şairim diyor. Üç kitabım çıktı diyor <gülüyor> Var mı öyle insanın? <gülüyor> Din Var, var tabii ki biz size. de. Biz de karşılaşıyoruz <gülüyor> ve o şey de çok önemli. Yani sizin orada yaptığınız saptama bugün siz onu söylediniz. Bir fikri devam ettirmeyi çok uzun süreli üstünde uğraşmayı ve geliştirmeyi şiir çok gerektirmeyebiliyor. Bir anlık bir yaratıcılık dediniz değil mi hocam onu? Uzadık bir iki laf <gülüyor> Yani anın güzelliği var, o ayrı çok güzel. Ee, ama bir roman kadar üstüne Uğraksın. bir kurgu oluşturmayı bilmem neyi falan filan gerektirmediyse daha rahatın yaptım. Şairlik bu kadar <gülüyor> kolay değil mi? Evet. Şairlik o anlamda evet. bir tür şey tabii ki. Ben yani bir gün ben cesaret edip şiir yazma cesaretini kendimde bulmak istiyorum hakikaten. Doğru mu? Bakın ben şimdi şair arkadaşlarımın dışında en sivrilerini söyleyeyim. Nazım. Hükmet dostumdu Melih Cevdet. 25 yıldan yakın dostlarımdan biriydi. Şimdi Nazım'ın nasıl ya yazdığını biliyorum. Melih'in de aynı titizlik yazdığını biliyorum. Evet. Ama Melih başkaları için şey derdi. Ya ben bunun gibi yazı şiir yazmaya kalksam bir gecede 40 tane yazarım diyordu. Yani evet. <gülüyor> o biraz başkalarını küçümsemeye de yani. Değil mi? Evet. Kimin için bunu söylerdi onu söylemeyeceğim. Tamam oldu. Evet. <gülüyor> çok insan tanıdınız etkileşim içerisinde. Anılar oluştu. Şöyle geriye baktığınız zaman, böyle kalbir üstüne çıkan ve sizin kafanıza, yüreğinize dokunmuş olanlar olarak böyle nasıl tatlar geliyor? Evet. Unutamadığım insanlar var. İçimleri sevmiyorum yani Hayatımı da unutamayacağım insanlar var. Bedir Rahmi. Değil mi? Unutamam çok. Nazım. Evet. Değil mi? Yani Sıralamayayım ama ya başta bunlar geliyor evet, yani. Evet. Çok evet. merak ediyorum Nazım'la karşılaşmanızı ve aldığınız havaya ve heyecanı o etkileşimi. Şimdi Nazım o kadar sıcak bir insandı ki yani beni abidin tanıştırdı Paris'te. Bir otelin lobisinde buluştuk. Nazım oturuyorlardı beni görünce kalktı Nazım kucaklaştı 40 yıllık dost gibi. Yani ben onu elbette biliyordum çocukluğumdan beri. O da benim bazı şeylerimi duymuştu biliyorum. Ama hemen dost olduk yani. Evet. Nazım'ın da gizli bir şey yoktu. Her şeyi hemen herkesle paylaşabiliyordu. Evet. Anlıyordu ki bu adam çok işten yani. Evet. Değil mi? O iştenlik insanı çok bağlıyor yani. Evet. Müthiş yani. Ve sen de açık açık konuşuyorsun. Bizim Bedir ile bir lafımız vardı. Evet. Üstad gel senden açık kalp ameliyatı yapalım derdi. <gülüyor> bu yani kalbimiz olduğu gibi açalım. düşüncelerimizi evet. anlatalım. Hiçbir şey gizlemeyin. Evet. ...Bedir'in ne kadar biz bu lafı sürdürdük. Evet. Hadi gel bugün evet. açık kalp anlayıp evet anlatır dağılardır... ...çok <gülüyor> duygusal <ben. gülüyor> Ay ne kadar <gülüyor> güzel <gülüyor> anlar onlar <gülüyor> hakikaten. Ve şimdi çok şükür... ...onların anılarıyla onlar da bizim içimizde yaşıyor oluyor. Ben öyle hissediyorum yani şu anda şimdi buradalar gibi hissediyorum. Ve çok güzel bir duygu... Ee, <gülüyor> ...hayal edilemeyecek kadar zenginlik getiriyor benim kafama. Efendim bir kısa ara verme durumundayız hı hı. bu sohbete. Kısa abordan sonra devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler... Çok zevk aldığımız bir sohbete... ...devam ediyoruz. İyi ki geldiniz. İyi ki çağırdınız. <gülüyor> şükreden. Güzel. Bana bu imkanı verdiniz. Ya tamam. Ben bir şey sormak istiyorum. Tamam. Şimdi ben sizin bu bütün hayatınıza baktığım zaman... ...ve siz de öyle tanımlamışsınız. Dostlarımı sayarken en başta eşimi saymam lazım... ...demişsiniz. Ve e, böyle bir hayatta... ...size uyum sağlamak da kolay bir şey değil. Vallahi eşim... E, ...ben... ...Nezihe e, Topuz... E, ben onu Galatasaray'da son sınıftayken tanıdım. Aha. Ve ondan sonra ölümüne kadar, 2004'e kadar o ilişki devam etti. Evet. Çok dost de. olduk. Yani evvela çok sıcak, çok Hı -hı. kuvvetli bir aşk olarak başladı. Müthiş. Ondan sonra o dostluk oldu. Ve dostluk devam etti. Dostluğun üzerine titredik. Değil mi? Ben dostluğunu sarsmamaya çalıştım. Yani insanın başka ilişkileri de oluyor, başka şeylerde yaşıyor. Ama o dostluk ilişkisi çok önemli bir şey değil Kesinlikle. mi? Ve ben ondan her zaman destek gördüm. Hmm. Yani benim bütün yaptıklarımı hmm. izledi. Bana karşı çıkmadı. Uydu. Ve bunlar iyi bir uyumlu eş olamazdı galiba yani değil mi? İnsan rahat ediyor. Evde bir huzur içinde çalışıyor. Bu önemli. Önemli. önemli. Siz de büyük bir evlilik geçirdiniz. Evet. Siz bunun varlığını Yokluğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ben, evet. Şu varlığını andaki, ve yokluğunu biliyorum. Aynen. Yani. Şu andaki evliliğimde de bunun varlığını hissediyorum. Onun için çok iyi anlıyorum. Çünkü hem yokluğunu hissettim hem şimdi evet. varlığını hissediyorum. Hakikaten o destek çok çok önemli. Evet. Aile yaşantısı tabii ki o anlamda yani sizin evde huzuru yakalamanız evet. olmanız bunların bu şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Ben o anlamda çok önemli biliyorum. Peki Yine bizim genç arkadaşlara dönelim hocam. Bugün evlenecek bir genç size gelse desek ki hıfzı hocam bana bir şey söyler misiniz? Ben evleneceğim. Ne yapayım? Ne önerirsiniz? Yani, eşini iyi tanıması lazım herhalde. Hı hı hı. Yani eşini yüzeysel olarak tanımak, güzelliğine ayrılmak bir şey değil. Hı hı. Yani evde nasıl olur onu iyi bilmek hı hı. lazım. Ya yani Uyum nasıl sağlanır? Ondan sonra onun davranışları size uyacak mı? Onun zevkleri size uyacak mı? Onun başka hevesleri sizi yoracak mı? Sizin başka heveslerini sonra ters düşünecek mi? Bunu, bu birlikteliği sağlamak lazım. Bu birliktelik sağlanmazsa evlilik sürebilir ama taraflardan biri çok zorlanır yani bunu sürdürmek için. Değil mi? Çok ödün vermek zorunda kalır. Onu kırmayayım diye ödün verirsiniz belki. Değil mi? Ödün verdik de siz sıkıntıya girersiniz. yani Bu çok önemli bir şey. Onun için ...karar vermeden evvel iyi düşünmek lazım galiba. Yani yani, evet. Doğru. Ee, şimdi... E, ...çok az zamanımız var ama... ...zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Bir kitap üzerinde çalıştığınızı söylediniz. Ee. Valla zaman nasıl geçtiğinin farkına varmıyorum. Sabahleyin kalkıyorum... E, ...kafamda bir şeyler varsa... ...gece uyku kaçmışsa bir şeyler düşünüyorum... ...bir şeyler kuruyorum. Hemen bunları kağıda dökeyim diyorum. Hı hı. Elimde daima bir roman oluyor, bir kitap oluyor. Onları bitirmek için hemen bazanın başına koşmak içimden geliyor. Hı hı. Yan, yan, yalnız yazmak değil, bir şey yazabilmek için çok okumak lazım. No, doğru. Yani ben yazı ayırdığımın belki beş mislini okumaya ayırıyorum. Onlardan seçmeler yapıyorum. Süzüyorum, en sivri yanlarını yakalamaya çalışıyorum. Hata yapmamayayım diye çalışıyorum. Yani hem okumak hem yazmak. Bunların arasında bir denge kuruyorum. Bazen Tamam diyorum, artık yazabilirim diyorum. Yazıya başlıyorum Onun dışındaki zevklerimi de haberleri falan dinliyorum. Dünyadan kopmamaya çalışıyorum. Evet. Yani birkaç sabahleyin televizyon programını izliyorum. Evet. Yabancı televizyonları da izliyorum. Evet. Dü yani dünyanın gidişi hakkında Türkiye'nin ve dünyanın gidişini mutlaka tamam. izlemem lazım. da evet. aykırı evet. davranışım olmalı. Bunu ayak uydurmalıyım. Evet. Bilmeliyim dünyanın nereye gittiğini, Türkiye'nin nereye gittiğini bilmeliyim. Değil mi? Yani demek ki bir taraftan bunlar var, bir taraftan dünyaya ek uydurmak var. Ondan sonra insanın dostlarla ilişkileri için telefonlar ediyorsun, bir yadere davet ediyorsun. Ve konferanslar veriyorsunuz yani anladığım kadarıyla. Boyuna her gün bir şeyler evet. çıkıyor. Evet. Yani. Evet. Bunları sürdürdükçe insan kendini bir hareketin içinde buluyor. Eylemin içinde buluyorsun. Evet. O elimi ben yaratmıyorum. Yani o genel evrenleri kabul edince kendini Yaşam insanın kendini bir eylemin içinde buluyorsun. <gülüyor> evet. da sağ olun. Evet. Ve evet. uh, Yazmamın beş misli de okumam gerekiyor. Önemliydi çünkü bizi dinleyenler arasında kitap yazmayı düşünenler nasıl gideyim falan filan diyenler oluyor böyle konferanslarda çok önemli bir ipucu verdiniz. Polatcığım ağzınıza sağlık hocam. Nefisler. Değerli izleyenler konuşmamızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok Zenginleşmiş hissediyorum, eminim e, izleyenlerimiz de aynı durum içerisinde. çok hoş görüldü sizin, Bey. Size de Polat'a da sağ çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiniz. Sizlerle evet, çok abi. rahat konuştum. Ben bunu bir programa, al, televizyona <gülüyor> alacan hiç düşünmedim. Aramızda <gülüyor> sohbet ediyoruz, Aynen, tatlı güzel, tatlı, tatlı İyi, ki etmeden, <gülüyor> konuşur, Aynen. Öyle İyi ki varsınız. Hiç sancı vermeden evet. yararlı sohbetlerine nasıl konuşuruz? Konuştuk öyle konuştum sizlerle. İyi ki İyi ki varsınız. Var. İnşallah ileride yeniden buluşuruz. İnşallah çok mutlu etmişiz. izleyenler başka bir sohbette buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.